Güzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel. Günaydın. Mikrofonu bulamıyorum. Buldum. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Evet, bu haftanın karikatürleri ne haftanın vaziyette. Haftanın karikatürleri. Bu hafta önce, önce bir sergiyle başlamak istiyorum. E, hafta içinde yapı kredi e, kültür sanatta açılan Turan Selçuk Retrospektifi sergisi. Ee, gerçekten de karikatür meraklılarının hatta sanata meraklı herkesin belki siyasete de meraklı herkesin mutlaka görmesi gereken e, çok özel bir sergi. Sergi daha önce yine bu Beyoğlu'nda açılmış olan e, hatırlayacaksınız belki Yusuf Franco Paşa. Portreleri hmm. diye bir sergi açılmıştı. Aynı ekip hazırlamış. Yeşim, Demir, Pröhl e, ve ekibi hazırlamışlar, tasarlamışlar. E, ve hakikaten ortaya harika bir iş çıkartmışlar. Çünkü o Turan Selçuk'un pek çoğunu ezbere bildiğimiz orijinal çizimleriyle karşılaşıyoruz. Onun o mükemmelliyetçiliğini, işte titizliğini yakından izliyoruz falan. E, ben gerçekten e, bir daha etkilendim ve hayranlık duydum ustaya. E, sergi hazırlayanların emeklerine sağlık diyorum e, ve sergiden cımbızladığım bir karikatürle başlamak istiyorum Aslında bu hafta Buyurun, lütfen e, karikatürün kesin tarihi yok ama sanıyorum e, 70'lerden geliyor 70'ler 80'ler arası olabilir e, altta yazıyordu Gerçi ama atlamışım onu. için 80 yazıyor olabilir yani e, Gecekondu Kahvehanesi adlı bir kıraathane görüyoruz karikatürde. Kıraathanede oturan ve çaylarını, kahvelerini yudumlayan o tamamı erkekten oluşmuş bir grup var. Dört vatandaş, dördü de bıyıklı. Dördünün de kafalarında... Evet, kasket. Kasket var, evet. O zamanlar, 70'li yıllarda bu tür kasketler pek popüler olmamıştı. Sonradan popüler de oldu artık. Evet, evet. Şey, trend oldu. <gülüyor> Ee, her neyse bu kahvede oturan vatandaşların birinin elinde gazete var ve anlaşılan gazetede yazılanları yazılı olanları hemşerileriyle paylaşıyor şimdi gazetenin manşeti şöyle İstanbul Belediye Başkanı İstanbullu değil <gülüyor> sene yetmişler 80'ler İstanbul Belediye Başkanı İstanbullu değil gazeteyi okuyan vatandaş bu habere e, gülerek de yorumda bulunuyor ya biz de İstanbullu değilik. Evet. <gülüyor> Şimdi bu karikatür kimilerine göre belki bugün artık bir şey ifade etmeyebilir ama... ...bence çok şey ifade ediyor. Anlamlı bir karikatür. Ee, ve Turan Selçuk'un da gözlemleri aslında zamanla sınırlı değil. Ee, aslında 40 yılda pek çok şey değişti. Ee, İstanbul büyüdü, serpildi ki artık kimse ben İstanbulluyum diyemiyor. Ya da herkes kendine... İstanbullu biliyor, belliyor. Ee, şimdi bu retrospektif serginin e, Semih Poro ile birlikte danışmanlığını yapan Beyçak da geçenlerde Cumhuriyet'te yayınlanan karikatürüyle konuya e, farklı bir açıdan yaklaşmış. Beyiç ee, Beyçak'ın karikatüründe kaldırımda yürüyen iki vatandaş görüyoruz. Bu defa kasketli falan değiller ama bir tanesi bıyıklı. Ee, biri yürürken konuşuyor, diğeri de dinliyor. Konuşan kişi şöyle işte yedi karede çizmiş bu karikatürü Beyişak. Konuşan şunları söylüyor. İstanbul'da doğmadım ama sonradan İstanbullu oldum. Vapurlarına sahip çıkarak, tersanelerine, tren istasyonlarına, Haydarpaşa'ya, emek sinemasına, tarihi eserlerine, camilerine, surlarına, parklarına, martılarına, kedilerine sahip çıkarak... Öbürü de e, sonuncu karede dinleyen kişi o da dile geliyor dönüyor. Ben de verdiğim oya sahip çıkarak İstanbul'da olacağım demiş. Evet karikatür e, pek karikatür değil sanki bir temenni aslında e, Beyi Çak'ın ders mahiyetinde. Asıl soru şu İstanbul'da doğmamış olan günümüz İstanbulluların kaçı acaba kendilerini gerçek İstanbul olarak görüyorlar diye. Evet bu karikatürü de geçelim. Ee, atlamışım karikatürcü dostlarım e, beni uyardılar e, meğer geçtiğimiz 5 Mayıs günü önemli çünkü dünya karikatürcüler günüydü ve ben e, burada programda bunu atladım e, açıkçası hiçbir yerde de okumadım görmedim tam anlamıyla uyumuşum acar muhabirliğine burada son veriyoruz hemen gideyim mi yoksa programdan sonra <gülüyor> programdan sonra <gülüyor> peki her neyse yani karikatür cemaatinden de özür diliyorum e, bu vesileyle e, telafi için de o günü e, anlatan e, daha doğrusu o günü anan bir Fransız karikatürü seçtim e, Hans, Karsten Schley, Schley, Schley, Schley adında yani. Alman bir karikatürist bu fakat e, karikatürü Fransa'da e, Frans kartunda yayınlandı ee, çizim basası, masasının başında bir karikatürist görüyoruz. Hemen tepesine de bir kadın kollarını kavuşturmuş öyle dikilmiş e, duruyor konuşuyorlar. Bir Bu, patron edası var. Patron, ama, ama karısı da olabilir. Yani evet. Gazetenin e, editörü de olabilir. Karılar patrondur zaten. Evet. Değil? <gülüyor> yani bende her ikisi de oluyor. <gülüyor> Hatta benim başıma bazen iki üç de olabiliyor. Yani kızım da dikilebiliyor. E, karım da. Annem uzaktan kumandayla. E, fakat her neyse yani anlaşılan adam kadına danışıyor şimdi e, şöyle tercüme etmeye çalıştım adam yani karikatürist e, soruyor kadına Net Netanyahu'yu çizeyim mi? Çizebilir miyim? Çizebilir miyim? Evet. Daha, daha, El cevap kendisi. antisemit olur. <gülüyor> Aslında hiç gerçekçi değil. <gülüyor> Peki diyor devam ediyor Tereza May? Aa, o diyor o cinsiyet ayır, cinsiyet ayır mı? Evet, seksist olur yani olur diyor. peki diyor ya Trump o da diyor engelli karşıtı <gülüyor> <gülüyor> yorumu size bırakıyorum ee, oldukça sempatik bir karikatür aslında ben e, şimdi her türlü riski göz önüne alarak cinsiyet ayrımcılığı yapan bir Theresa May karikatürünü de anlatmak istiyorum çoktan da Brexit'ten bahsetmemiştik ee, ...bu karikatürü de The Daily Te Telegraph'ın e, karikatüristi Bob Moran çizdi. E, konumuz tabii ki Theresa May ve Brexit. Fakat Bob Moran karikatürüne güncel bir konuyu daha dahil etmiş. Cannes Film Festivali. Şimdi karikatürde May'i oldukça seksi bir kıyafet içinde, ...hatta böyle sağ bacak e, tamamen görünüyor. Yırtmaçın içinden çıkmış. Çıkmış. E, Tabii ki leopar desenli yüksek topuklu papuçları var, belirleyici özelliği. Ee, arka planda kalabalık bir basın ordusu var fakat duvarın arkasında kalmışlar. Ee, bu arada her nasılsa Mey'in ayağının önüne gelen bir teneke meşrubat kutusu var. Onu da ucuyla böyle şutluyor. Şutlamış şutluyor demişken kutluyorum Galatasaraylıları. Şampiyonlukları Aynen için de kutluyoruz. Sizi de Dolayısıyla bir Galatasaray'la olduğunuzu bildiğim için... Teşekkür ederim. Ee, evet, konuya dönecek olursak... E, teneke Kutuyu şutluyor. Meşrubatın markası, o teneke kutunun markası Brexit tabii ki. Ee, sinemanın afişinde ise oynayan filmin adı MV4. Meaningful What? For, <gülüyor> yani... Türkçesiyle dördüncü anlamlı oynama değil mi? Yanlış evet. tercüme etmediysen. Eğer sen. o da bu sefer de olmazsa istifa edeceğim demiş galiba. Beşinci böyle. olmayacak mı? <gülüyor> Belki de olur. Yok ki traki beş falan. <gülüyor> ee, ee, Kırk'a türde tabii hoş olan bir şey de var. Ben evet. ilave edeyim ne? yani çok şık böyle işte senin de taasını ürettiğin moda. Bir, bir moda evinden çıkmış olduğu besbelli olan bir tuvalet var üzerinde. Evet. E, bu kan ve benzeri festivallerde de muazzam bir moda evlerinin gösterisi de ayrıca bu karikatürde kasten yapılmış mı bilmiyorum ama çok ciddi bir eleştiri konusu. Yani bütün o oyuncuların falan moda akıl evlerinin almaz bir yani şey. öyle program yapılıyor değil mi? Yani Oscar öncesi evet. e, ve sanıyorum burada büyük e, paralar dönüyor. E, çok e, ...zengin bir defile... Evet, evet. Bu. ...kim neyi giydi... ...hangi moda evinden evet. falan... ...altında imzalar belirtiliyor... ...ama bu tabi... ...Gardiyanın yeni politikasıyla ne kadar uyuyor bilmiyorum... ...iklim krizi demek lazım artık... İklim değişikliği dememek lazım diye... Evet. <gülüyor> ...neyse... <gülüyor> ...bu da ayrı bir konu... ...peki son olarak... E, ...dün kutladığımız... ...19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı... E, ...karikatürüyle bitirmek istiyorum... Aslında geçen sene de aynı şiiri burada okumuştuk. Aydın Çelik'in çizgileri refakat ediyordu. Bu sene Kemal Gökhan Gül ses çizmiş. Yani karikatür anlatılacaksa önce yani işte gençleri görüyoruz, spor yapıyorlar karikatürde. Fakat hepsi de bir şeyde kitap okuyorlar, spor yapıyorlar. E, müzik solda çalıyorlar. kızlar müzik dinliyorlar Sağda da erkekler var Saz çalan var falan Fakat kodesteler e, Şiiri ha. siz okumak ister misiniz? <gülüyor> Bugün 19 Mayıs Mayıs'ın 19'u Sen ey Türk istiklalinin Koruyucusu Sen ey ülkemizin geleceği Sen ey demir parmaklıklarda Barfiks yapan Ranzalarda perende atan sportman ve kahraman Türk gençliği Önünde senin bütün kilit bahirler açık ama her zaman Samsun'a çıkılmaz ha bu sabahta avluda volta atmaya çık. Can Yücel'in 19 Mayıs evet. şiiri. Durumda bir değişiklik yok ne yazık ki Can Baba diye de not düşmüş. Kemal Gökhan Gülses. Umarım seni okumayız bu şiiri ama e, bilemiyorum. Ümidimiz var mı? E, ben de bilemiyorum doğrusu ama gayretle devam ediyoruz. Şiir 24 Mayıs'ta da gençlik ve çocuklar sokakta evet. bu cuma e, grevde kıtala yüz binlerce belki milyonları aşan sayıda iklim krizini protesto edecekler. Daha doğrusu, hükümetlerin hiçbir tedbir almamasını kömür yakmaya devam etmesini. E, programın başında bir karikatürden söz etmiştiniz. Hmm. Bu... E, first Dog on the Moon. Evet. First Dog of, of, on the Moon. Ben görmedim onu açıkçası ama... E, Her hafta çiziyor da bu... Evet. Yani hakikaten şey işte... Sivil İtaatsizlik Pengueni... Brenda'nın maceralarını anlatıyor. Ve bu... Beklenmedi. Kaybedilmesi... imkansız seçimi kaybeden... işçi Partisi... Yani Avustralya'da çok ağır... Giydiriyor. Çünkü... hiç pek kelime söylemeden somut olarak şey yapan şey ne Morrison, Scott Morrison başbakan hiç bir kelime bile söylemedi. Şunları yapacağız, şu şu tedbirleri alacağız. Güzel ülke olacak dedi sadece. İşte ise ee, yalan söylememiş. Evet. O da doğru. İklim konusunda bütün solun şeyi vardı ama First Dogon the Moon e, Avustralya'nın bütün Hayvanları ve bitkileri adına şunu söylemek istiyorum ki <gülüyor> siz Avustralya'ya... ne yapmak, ne halt etmek istiyorsunuz diye başlayan bir dizi karikatürü var. Evet. Ama gene de bir penguen asla teslim olmaz ve döneceğiz penguen barikatlarına ve faşist... leopar şeylerini, e, e, silni, yunus şeylerini, e, hayvan balıklarını. ...Luvapartoslarına birilmiş fasist yunuslar. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle bir durum <gülüyor> var. Bakalım nasıl olacak? Böyle bir karikatürde... Evet, ...es geçmedi. Andrew Merton ee, aslında. Bu... ...First Dog on the Moon çizeri. Avustralya'da. Evet... Bizde sergimiz var, ondan bahsedelim. E, açık dergi programında İksem Mavvetun'a e, etraflıca koydu Cuma günü ama bugün açılıyor. Evet, ben de sergiyle başladık, <gülüyor> sergiyle bitirelim o halde. Bu Aşkenaz toplumunun Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cum Cumhuriyeti'ne uzanan e, bu topraklardaki yüzlerce yıllık kültür tarihi. Kayıt altına alınıyor. Aslında bu bir e, yaşayan tarih e, sergisi. E, Schneider Temple'ın üst katında e, bunu açıyoruz bugün. E, ve haftanın beş günü, çarşamba, e, pazar e, izleyicilere, e, ziyaret, izleyicilerin ziyaretine açık kalacak. E, aslında Schneider Temple'ın da 20. yılını kutluyoruz. 20 yıl önce açılmıştı sanat galerisi olarak daha önce bir e, ibadethane olan, bir sinagog olan bu mekan. E, şimdi üst katlarında bir e, hafıza mekanı diyebiliriz. E, yaşayan Tarih adlı bir projeyi geliştirdik ve Aşkenazlar'ın tarihini, Aşkenazlar çünkü bu topraklarda gerçekten de e, yüzyıllardır varlar, en son ...19. ve 20. yüzyılda, 20. yüzyıl başlarında gelmişler çoğunlukla. Fakat çok daha öncesinde varlardı. Biz bu projeyi Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ile müşterek yürüttük. Ve yürütmeye de devam edeceğiz. Aslında bu bir tarif ve bellek projesi. 2 aydan uzun bir süredir devam ediyor... Ee, ve o sözlü tarih çalışmalarının sonunda elde ettiğimiz o bulgular, ses kayıtları falan e, hepsi Schneider Temple merkezinde dünden bugüne Türkiye'de Aşkenazlar adlı daimi sergide teşhir edilecek. Alt katta da bu münasebette bütün yaz boyu açık kalacak olan ve bu görüştüğümüz Aşkenaz ailelerin ki çoğu bugün çok azaldı gerçekten evet. Türkiye'de Aşkenazlar. Azınlığın da azınlığın, azınlığın azınlığı var. diyebiliriz rahatlıkla. Evet. Sayı söyleyemeyeceğim ama gerçekten çok az. O görüştüğümüz çoğu Hakikaten çok yaşlı e, insanların işte sözlü e, tarih e, adı altında mülakatlarını aynı zamanda gösteriyoruz. Ve aile albümlerinden de seçtiğimiz derlediğimiz bir takım fotoğrafları aşağıda e, bir yaz sergisi olarak yazın sonuna kadar Schneider Tempü Sanat Merkezi'nde sergileyeceğiz. Evet, çok yani gerçekten hayranlık verici bir proje bu. Senin de bunda ne kadar rolün olduğunu, çok yoğun emeğin olduğunu bildiğim için bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bu, bu konuda gerçekten Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ve Koordinatörü Ozan Torun'a da ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü son üç aydır geceli gündüzlü çalıştı. E, Tanoral aynı şekilde ve e, Gürel tam dostlarım da hiç e, yani e, neredeyse son hafta e, yatıp uyumadık diyebilirim sergeyi ha. hazırlamak için. Ben de herkese teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün açılış var, onun da saatini... Bugün saat e, 18.30'da açılacak. Ondan sonra çarşamba gününden itibaren de e, ziyaretçilerin... E, Saat 10-18 arası e, ziyaretçilerin e, gezmesi için e, sergi açık oluyor. Bu 18.30'da yerini de söyler misiniz? Schneider Temple Sanat Merkezi, Karaköy'de e, Avusturya Lisesi'nin hemen karşısındaki sokak, e, Felek Sokağı numara bir. Evet, dünden bugüne Türkiye'de Aşkenazlar Sergi artı yaşayan arşiv. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim, i̇yi haftalar, tabii. iyi yayınlar diliyorum. İzler Rosenthal ile haftanın karikatürleri.